Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihalet laligültv.com.tr adresinden sizler de sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza sorularınızı yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızdaki soru cevapları da yine laligültv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah emanet iyilikler versin. Ee, i̇lk sorumuz hocam zamanında ödenmeyen borca karşılık bazı kurumların aldığı para farkı caiz olur mu? Bunu vermemiz faiz sayılır mı diye sormuşlar. Amin. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah. Wassallallahu taala alaihi wasallam. Wassalamu ala Rasulullah. ve taala alaihi wasallam. Wassalamu ala Rasulullah. Wassallallahu yakın tarihte ehl-i ilmin gündemine epey meşgul etmiştir veya meşgul eden meselelerden bir tanesidir. Bu konuya dair meseleye baktığımızda bazıları açık faiz olma noktalarının haricinde genel olarak caiz olduğunu savunurken diğer bir grup ehl-i ilim ise bu birinci görüşün tam aksine mutlak halde genel olarak caiz olmadığını savunmuşlar. Bir grupta her iki görüşün ortasında bir yol izleyerek bazı durumlarda caiz olabileceklerini vurgulamışlardır. Meseleyi fazla detaya girmeden özetleyecek olursak ikiye ayırmamız mümkündür cezai şart meselesini. Birincisi akitte, mukavele vaat edilen şeyin yerine getirilmemesi durumunda karşı tarafa teklif edilen ve bir nevi caydırıcı bir ceza mahiyetinde olan bir müeyyide. Misallendirecek olursak siz müteahitsiniz, ben sizden ev satın alıyorum ama topraktan bu inşaata girdim, parasını verdim veya borçlandım, siz filan tarihte bunu bana teslim edeceksiniz. Ancak mukavele şöyle bir anlaşma yapıyoruz. O tarihe kadar teslim ederseniz problem yok. Hı. Ama o tarih geldiği halde teslim etmeyecek olursanız her bir ay için gerek işte ceza ismi adı altında, gerek kira bedeli adı altında belli bir miktar ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Evet. Bu şekilde bir cezai şart. Veyahut da ben işverenim, siz işçisiniz. Ee, evimi, dükkanımı bir yere size boya yaptırıyorum veya herhangi bir inşaatımı yaptırıyorum. Bu zamana kadar yaptın, ücretim bu kadardır. Ancak bu zaman zarfını aşıttıracak olursan, yapamazsan e, şu kadar bir fark keserim şeklinde e, bir nevi caydırıcılık mahiyetinde size bir cezai şartı kabul ettirmeniz. Birincisi bu şekilde meseleye bakma. Bir ikinci olarak da e, zimmeteki değnin yani borcun ödenmemesi veya geciktirilmesi durumunda cezai şart. Hı hı. Bunlardan birinci kısma genel olarak muasır alimler fetva vermektedir. Ee, yani bir borca tahallük ettirmeyen, sadece mukavele yapılan akdi yerine getirme, yani ahde vefalılığı sağlayabilme ve günümüzdeki insanların maalesef ticari ahlaktan yoksun olmalarından dolayı verilen sözlere riayet edilmemesi ve bu nevi de bunları caydırabilme adına ee, ve hemen hemen günümüzdeki her sözleşmede var olan e, cezai şartlardır. E, bu şekilde olursa buna fetva verilmektedir. Hmm. Ancak e, değine tağlük eden, borca tağlük eden yani zamanında ödeyememem durumunda şu kadar fark vereceğim şeklinde bir cezai şart ise e, tam bildiğimiz İslam fıkhının haram kılmış olduğu faiz olacağından dolayı hmm. buna kesinlikle fetva verilmemekte, izin verilmemektedir. Bu evet. caiz değildir. E, ancak Özellikle günümüzdeki bazı kurumların, ki finansman e, meselede bunu çok görebiliyoruz, hmm. e, bu verilen sözleri yerine getirememe, yani bir ceza olmaması durumunda e, kişiler borcu ödemeyecektir. E, böyle bir durumda mecbur bırakma meselesi vardır. Nasıl hareket edebiliriz? E, bu konuda da şöyle bir yol izlenebiliyor. Yani biz e, caydırıcı bir ceza olarak değil de e, kişi zamanında o parayı ödeyememesi durumunda o paranın değer kaybını ona tazmin ettirme. Ki Mameybu görüşü, ki matil yapmışız ama burada da meseleyi ikiye ayırmak gerekir. İmkanı olduğu halde ödememesi, imkanı olmadığından dolayı ödeyememesi. Eğer imkanı olmadığından dolayı ödeyememişse buna herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Çünkü ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere وَنَاضْلِيْتُونَ la meysere, Eli serbestleşinceye kadar, rahatlayıncaya kadar ona mühlet verme. Ama imkanı olduğu halde ödememiş ise bu bir matildir. <gülüyor> yani zulümdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi doğrultusunda bu durumda paranın değer kaybının tazmin ettirilmesi veyahut da cezai şart olarak belli bir miktarın ona yüklenmesi. Bu noktada e, genel prensip açısından bunun caiz olmadığı, yani cezai şartın paraya tahallük eden, borçlara tahallük eden e, yerlerde uygulanmasının caiz olmadığı vurgulanmaktadır. Ama burada şöyle bir yolda izlenebiliyor, deniyor ki eğer bu akdi yapan taraflara değil de üçüncü bir şahsa döndürülecek olursa, yani burada diyelim ki size bir mukavele yapıyoruz, bir akit yapıyoruz, e, bir mal sizden satın alıyorum, vadeli olarak belli zamanda ödemeyi taat ediyorum. Ama bir yaptırım olarak da siz diyorsunuz ki bunu eğer zamanında ödemezsen e, filanca kişiye şu kadar meblağ yardımda bulunacaksın. Hmm. Bunu metcanen ona vereceksin. Bunun size bir artısı yok. Sadece ben e, ödememi yerine getireyim diye sağlama alabilme adına bir ceza, bir taahhütte bulunmamı benden talep hmm. ediyorsunuz ve ben de bunu yapıyorum. Bu şekilde olursa buna fetva verilebiliyor. Sadece şu nokta tartışmalıdır. Bağlayıcı olur mu olmaz mı? Yani ben o zaman zarfını aşıp da borcumu size ödemediğimde o bahsettiği konu olan kişiye bu yardım etmekle mükellef olur muyum olmaz mıyım? Bu noktada Maliki mezhebindeki tartışmalarla beraber Bağus Hanbeli mezhebinde buna dair fetva verilebiliyor, lazimi olduğu ifade edilmiştir. Yani bağlayıcıdır, bunu yerine getirmek, getirmek zorundayım. E, bu noktada da fetva verilebilir. Ancak e, günümüzdeki bankaların, katılım bankaların uygulamasına baktığımız zaman onların ifadelerinde diyorlar ki biz eğer bir yaptırım uygulamayacak olursak e, paramızı alamayız. Hı hı. Dolayısıyla illa bir yaptırım uygulamamız gerekiyor. E, bu da e, ya onun değer kaybının tazmini, ki bu İmam-ı Ebu Sıfa göre zaten olabilir idi Veyahut da onun e, işte kar payı. Yani o para bizde olsaydı biz bundan ne kadar kar elde edebilirdik? O kadar bir farkı ona yansıtma. Hmm. Ama tabii bunu kendi sermayelerine koymaları da caiz olmaz. Onu da şöyle ifade ediyorlar. Bazı e, finans kurumlarının müdürleriyle yaptığımız görüşmelerde biz onu kendi ana kasamıza koymuyoruz. Ayrı bir kasada değerlendiriyoruz. E, işte ileriye dönük olarak olarak bir yerde yardım gerekiyorsa, işte bir camiye yardım, bir su, bir çeşme, bir yol gibi bir şeyde yapılması gerekiyorsa biz onu hayır hasanat yolunda harcıyoruz. Hmm. Yani kendi kasamıza koymuyoruz. Tabii böyle dediler ama bu vakada böyle midir, değil midir bu konuyu bilmiyorum. Hmm. E, bu şekilde belki olabilirse, gerçekten de bunu harici bir şekilde değerlendirilecek olurlarsa ve insanların bu e, bağlayıcılığı da sağlayabilme adına, yani akitte hmm. verilen sözü yerine getirme konusunda bir nevi caydırıcı olabilmesi açısıyla bile buna fetva verilebilir. Evet. Ee, ama yok bunu ben farkı ödeme yapmaman durumda farkı ben alacağım, kasama koyacağım şeklinde olursa alan kimse açısından bu caiz değil. Peki bunu e Veren kişiler açısından bakacak olursak, hani bankayla değil de e, bireysel olarak bazen mecbur kaldığımız sözleşmelerde buna imza etme durumunda olabiliyoruz. İşte bir doğalgaz sözleşmesi yapacaksınız. Zamanında borcunuzu ödememeniz durumunda fark vermeyi taahhüt ediyorsunuz. Veya işte bir telefon sözleşmesi yapıyorsunuz. Bu konuda da aynı şekilde bunu vaat ediyorsunuz. E, bu belki kurum açısından... Bunu kendi e, parasına katması caiz olmasa da sizin açınızdan bu bir hacettir, bir mecburiyettir. illaki ki bunu almanız gerekiyor veya bundan istifade etmeniz gerekiyor bu bağlamda buna imza etmeniz, bunu geçerli kılmanız caiz olacaktır. Ancak tabii burada kesin olarak şunu vurgulamak gerekir ki bile bile kişi o farkı ödeme konumuna da gitmemeli. Yani zamanında borcunu ödemeli, zamanını asla aşıttırmamalı. Buna son derece dikkat etmelidir. Yani hulası olarak meseleye baktığımız zaman cezai şart konusu ciddi anlamda tartışmalı bir konu olmakla beraber günümüzde insanlar sözlerini yerine getirmemesinden dolayı bir bize mecbur kalabiliyoruz. Alındığından dolayı e, bu konuya e, temas edilmiş veya bu konu gündeme gelmiş oluyor maalesef. Evet hocam. Rabbim muhafaza buyursun diyelim tamam. cümlemizi. E, bir başka sorumuz hocam. Teğemmümle alakalı e, çok farklı e, tabii ki kafalarda soru işareti oluyor. E, onlardan bir tanesi, teğemmüm hangi niyette alınırsa sadece o ibadet mi yapılmalıdır? Her ibadet için ayrı teğemmümü almamız gerekir diye sormuşlar. Bunu daha önceki programlarda da işlemiştik aslında. Evet. Belki detay olduğu için bir daha sual, sorulma ihtiyacı duyulabiliyor. Teğemmüm abdestin ve gusülün kalefidir. Normalde Hanefi mezhebine göre abdest ve gusülde niyet şart değildir. Bir insan abdest veya gusül alma niyeti olmadan da vücudunu yıkayacak olursa veya abdest uzuvlarını yıkayacak olursa bu insan o abdest ile namaz kılabilir, o abdest ile Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir. Ee, ancak teğemmüm abdestin halefi olduğundan dolayı teğemmümün sıhhati için niyet şarttır. Peki burada niyet nasıl olmalıdır? Burada niyeti ikiye ayırıyorlar. Bir hadesin izalesine dair bir niyet ederse, yani ben abdestsizliğimi giderme niyetiyle teyemim oluyorum veya cünutluluğumu giderme niyetiyle teyemim oluyorum derse, kişi o teyemim ile dilediği kadar namaz kılabilir, dilediği kadar Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir. Ee, yani abdestsiz yapılması yasak olan her bir şeyi yapabilir. Ancak e, maksut olan bir ibadet değil de maksut olmayan, vesile olan bir ibadete niyetle teyemim olsa, yani varsayım olarak Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için temim olacak olsa, o temimle namaz kılamaz. Ama namaz kılmak için teğmim alsa o teğmimle Kur'an-ı Kerim'e de dokunabilir. Evet. Yani maksut olan ibadetler, maksut olmayan ibadetler. Maksut olan ibadet için alınan teğmim ile hepsini yapabiliyor iken, maksut olmayan bir ibadete niyetle alınan teğmim ile hangi niyetle alınmışsa sadece Başka. onu yapabiliyor. Bunun dışındaki diğer fiiliyatları yapması mümkün olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumlusa da, kurslara veya etrafımdaki fakirlere vermek üzere banka hesabıma para gönderiliyor. Genelde parayı çekiyorum, verilmesi gereken yerlere veriyorum. Bazen cebimden veriyorum. Hesaptaki parayı da kendi hesabıma naklediyorum. Bunun caiz olmadığını söylediler. Emanet paranın tayin edeceğini illaki onu vermemiz gerekiyormuş. Bu zorluk olmaz mı? Ne yapmamızı tavsiye edersiniz diye sormuşlar hocam. Normal durumda para belirtilmekle belirlenmiş olmaz. Yani sizde bir alışveriş yapsak diyelim ki siz önünüzdeki şu bilgisayarı bana 100 liraya satsanız. Ben cebimden bir 100 lira çıkarsam şu 100 TL mukabilinde o bilgisayarı bana satar mısınız desem siz de kabul etseniz bu durumda ben o 100 lirayı cebime koyup size 250 lira versem bana itiraz etme hakkınız olmaz. Hı -hı. Yani para la yeni bir tayin diye ifade edilen belirtilmekle belirlenmiş olmaz. Onu veya onun gibi başka bir parayı verme hakkına sahibim. Ama siz o bilgisayarı değil de onun muadili başka bir bilgisayarı verseniz buna hakkınız olmaz. Hmm. Çünkü o tayin etmiştir. Yani mebi ile satışa konu olan mal ile para arasında böyle bir fark vardır. Evet. Ancak paranın bazı noktalarda tayin ettiği yerler vardır. Bunlardan bir tanesi de emanet konumudur. Yani ben size emanet olarak bir para versem, borç değil emanet olarak versem, bu durumda he ben size para vermişim veya şu bardağı vermişim, arada hiçbir fark yoktur, bizzatıya aynı tayin eder. Dolayısıyla eğer ben filanci kişiye vermek üzere size o parayı vermişsem, bizzatıya o paranın kendisini vermekle mükellefsiniz. Evet. Tıpkı ben bu bardağı size verip de gidin filancaya ulaştırın dediğim zaman nasıl ki o bardağı vermeniz gerekiyor, onun muadili başka bir bardağı vermeniz mümkün değilse parada da konum böyle olmalıdır. Ama bu para sahibinin buna onayı varsa, yani ben bu paranın aynısını vermekle mükellef değilsin veya böyle bir örf var, yani bu değeri oraya yansıt şeklinde ise o zaman aynısını verme zorunluluğunuz olmaz. Evet. O sizin zimmetinize tahallük eder, siz o miktardaki bir bedeli Zimmetinizden çıkartıp benim namıma filancı kişiye vereceksiniz. Ve günümüzde banka havalesiyle para transferleri bu kabildendir. Hmm. Yani siz bir şubeden başka bir şubeye para transfer ettirdiğiniz zaman aynı paranın gitmeyeceği müsellemdir. Hmm. Herkes bunu biliyor. Yani o seri numaralı para gitmiyor. Evet. O miktar oraya yatıyor oradan o miktar oradan çıkacak anlamındadır. Dolayısıyla bu noktada para tayin etmeyecek. O zaman ben sizin hesabınıza para yatırıyorum. Diyorum ki işte orada bulunduğun çevrede benim namıma fakirlere bunu tasadük edersin, dağıtırsın diyorsam buradaki anlam şu demektir. Eğer hesabını onu yatırıyorsam bu kadar miktarı kendinden çıkar onlara ver. Evet. Kâh bunu benim hesabımdan çekip de yatırabilirsin veya kendi hesabından bunu yapıp da oradaki hesabı kendine nakledebilirsin. Evet. Ama elden vermişsem size orada hususiyette bunu belirtmek gerekir. Hüsus olmak. Evet. Çünkü elden verdiğim zaman bizati o ayin olacak. Bunun semeresi şurada ortaya çıkar. Diyelim ki ben size elden bir para verdim e, emanet olarak filancı kişiye ulaştırmak üzere onu aldınız cebinize koydunuz ve yolda başınıza bir bela bir musibet geldi o para çalındı. Bu durumda ödemekle mesul müsünüz değil misiniz? Evet. Eğer para bizzatı kendisi tayin ettiğinden dolayı emanette ve o parayı siz kendi malınız gibi muhafaza ettiğiniz halde kendi dâhliniz olmadan helak olmuşsa ödemekte sorumlu olmayacaksınız. Ee, ama bunu ben size borç olarak vermiş olsaydım, yani ben bu parayı size verdim, bu size borçtur. Filan yere gittiğin zaman bana olan borcun orada falancı kişi ödersin şeklinde olsaydı, o paranın bizzatiyi benim param değildir. Dolayısıyla yolda başına bir şey geldiği zaman çalınan para senin paran olacaktır. Benim param değil, benim alacağım senin zimmetindedir. Evet. Zimmet ise çalınmayacaktır. Burada bunun semeresi ortaya çıkar. Evet. O yüzden hesaplardaki intikal genel itibariyle tayin etmeyecek ama elden verilenlerde ise tayin edecektir. Ve emanette para tayin eder ifadesi elden verilen paralarla alakalıdır. Günümüzdeki hesaplara transferdiler, paralar şeklinde algılamamız mümkün değildir. O yüzden kardeşimize bu şekilde söylenmesi de ondan kaynaklanmış olsa gerek. E, bu kardeşimize madem ki böyle bir hesap oluşturmuş, birileri oraya para gönderip de bu da birilerine dağıtmak üzere vekalet buna verilmişse, e, bu kimse ha, oradan almış onu vermiş veya kendi cebinden onu vermiş oradan almak kaydıyla bu olabilir. Hatta zatında şu bile vardır. E, Diyelim ki ben size elden bir para verdim. Onu siz evinize koydunuz, ee, münasip bir fakire vermek üzere ben size yetki verdim. Siz e, münasip bir fakir buldunuz ama o esnada o para sizde değil, evde. O evden onu alma niyetiyle cebinizden verirseniz buna dahi i̇bn Abid'in fetva vermektedir. Çünkü örf vardır, tahamül vardır, burada müsamaha vardır. Yani gaye oradan onu verme gayesiyle bunu yapmışsınız evet. ve para sahibi olan benim de buna onayım zaten vardır. Bu noktada bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama e, şart şudur, cebinizden verme anında o para orada duruyor olmalıdır. Hmm. O para orada durmuyorsa, helak olmuşsa veya bir şekilde kullanılmışsa bu tabii ki olmayacaktır. Evet. Ama orada duruyor ve oradan alma gayesiyle cebinizden verirseniz buna dahi fetva verilmektedir. Hocam bu şeylerde de oluyor özellikle. Kiracılar mesela depozit veriyor. E, o depozite diyor ki ev sahibi işte kullanıyor onu. Zamanın çıktığı zaman da kaç para vermişim, bu kadar vermiştim, Al, geri veriyorum diyor mesela. Evet. O arada o parayı kullanıyor. Sorması gerekir mi? Normalde Bürükmeniz depozit evet. aslında fıkhi olarak tam karşılığı nedir? Net olarak tespit edebileceğimiz bir noktası yok. Hı -hı. Yani bunu e, teminat olarak genelde yatırılıyor. Evet. Bir rehin gibi değerlendiriliyor ama ortada aslında bir borç yoktur. Olması muhtemel olan borca mukabil. Yani Hı. siz benim evimde oturacaksınız, e, yarın öbür gün evimden çıktığınız zaman bir hasar açmışsanız onun karşılığı, onun teminatı olarak ve zaman da bozuk olduğu için buna fetva verilmektedir Hı. günümüz açısından. Ama bu e, rehin gibi değerlendirildiğinden dolayı emanet konumundadır. Hı. Emanet olduğu için bizzatihi o para tayin edecektir. Yani ben sizden almış olduğum o rakamı kullanamam, onu kasamda kendi malım gibi muhafaza edeceğim üzerindeki seri numarası neyse. Yani biraz önceki ifademizde olduğu üzerine sanki bana para değil bir bardak verdiniz, bir eşya verdiniz, bir ayın verdiniz. O aynı ben muhafaza etmekte mükellefim. Onu kullanamam. Kullanırsam bir nevi gasp etmek konumunda olacağımdan dolayı sizin bu noktada rızanızı almam gerekir. Ve paranın bu noktada değer kaybı da olduysa onu da tazmin etmem gerekecek. Ama emanet olarak almışsam onu kullanmamak üzere, emanet üzere almışsam, o para değer kaybetse de değer kazansa da, bunda benim size herhangi bir ödeme sorumlu olmayacak. Hmm. Yani tıpkı sizden almış olduğum bir cübbe, bir saat gibi aldım onu koydum, aldığım zaman değeri çok yüksekti, çok düşüktü. O benimle irtibatlı olan bir şey değildir. Ben o aynı size teslim etmekle yani. mükellefim. Bu şekildedir. O yüzden günümüzde depozit meselelerinde genelde ev sahipleri onu kullandığından dolayı ve karşı tarafta bu konuda mağduriyet yaşayabiliyor. Düşünün yani 10 yıllık, 20 yıllık e, kiracılar var. Bu zaman zarfında çıktığında o para o zaman için belki 3-4 kiraya tekabül ediyordu. Ama bu kadar zaman geçtikten sonra hiç bir değeri olmayacaktır. Burada ya döviz bazında veya altın şeklinde ve karşı tarafın kullanmasına müsaade ederek verilmesi daha uygun olsa gerek diyoruz ki bu durumda hem e, ev sahibi onu kullanmasında bir sıkıntı olmayacak. Hem de kiracı olan kimseyi de e, yarın öbür gün bir zararı söz konusu olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuza da, e, kendim bir inşaata başladım, bir kat çıktım ve orayı dükkan olarak kullanıyorum. Şöyle bir teklif geldi, üzerine bir kat çıkmak isteyen biri benden bu hakkı almak istiyor. Benim resmiyette bir kat daha çıkma hakkım var. Para karşılığında bunu satmam caiz olur mu? İkinci kat bunu yapana ait olacak demişler. Buna fıkıhta hakkı tali deniyor. Yani üst kata çıkma hakkı. Oysa ortada bir şey yoktur. Klasik Hanefi fıkhına baktığımız zaman temel kaynaklarımızda bu emsal hakların mücerret olarak satışı mümkün değildir. Mesela hakkı tarih, hakkül mesil, Hakkul mecra diye tabir ettiğimiz... Sulama hakkı veya atık suyu başkasının arazisinden geçirme hakkı veya başkasının arazisinin üzerinden kendi arazime geçme hakkı Hı. yani yol hakkı e, bunların bizatihi kendisi ayına tabi olan haklardır. Evet. Ayın ile beraberdir. Mal satıldığı zaman bu malla beraber bu haklarda satılır. Hı. Ama maldan bağımsız olarak bunların satılması mümkün değildir. Eğer bir ayın ortada yok, sadece hak olarak değerlendiriliyorsa. Ancak Mecelle-i Ahkam Adliye'de biliyorsunuz belli bir zaman sonra tadil heyeti kurulmuş ve belli maddelerde değişiklik yapılmıştır. Mecelle ki Osmanlı zamanında anayasa olarak, İslam anayasası olarak tedavülde olan bir kitap. Evet. Burada Bey'le alakalı olan bölümde yani birinci kitabın herhalde ikinci babının sonlarında olsa gerek ilave yapıldı ki o ilavelerden bir tanesi de bu Hakk-ı meselesidir. Yani normal şartlarda üst katı satma hakkı diye bir şey yok ortada bir şey yok çünkü sadece evet. kat çıkabilme hakkıdır. Olmayan bir şeyi satışı mümkün değil. Ama bu noktada maliki ve hanbeli fıkında fetva olduğundan dolayı ve o dönem insanlarına da buna dair bir örf olduğundan dolayı o günkü heyet buna fetva vermişler ve Mecelle'de o maddede değişiklik yaparak bir ilavede kişi hakkı tali diye tabir ettiğimiz üst kata çıkma hakkına mukabil bedel almasına izin vermişlerdir. O yüzden burada iki şekilde bir yol izlenebilir. Ya Hanefi mezhebine göre şu şekilde mümkün olabilir. Benim bir katım var. Üzerine kat çıkabilmeye devlet müsaade ediyor. Yani isken ona uygundur. Ama maddi imkanım olmadığı için ben çıkmıyorum. Sizin maddi imkanınız var. Oraya bir kat atıp oraya sahip olmak istiyorsunuz. tabii mukabilde ben de bedel alacağım sizden. Evet. E, bu bedeli almam Hanefi fıkkına göre caiz değil. Şöyle yapabiliriz. E, ben mevcut olan o yeri, yeriyle beraber, eviyle beraber sizden alacağım parayı da ortak ederim size. Hı hı. Ve o parayla beraber orayı ve yapacağım yere ortak tabi. Her iki taraf onunla üst katı da atarız bir nevi ortak olmuş olur bütün olarak ortak olur ve daha sonradan o ortaklık hissemizi böleriz. Alt katı benim olsun, üst katı senin olsun şeklinde. Tabi arz talep dengesini de göz ardı etmek Ya bu şekilde yaparız Hanefi fıkhına göre veya direktmen zaten Maliki ve Hanbeli fıkhında buna onay verilmiş. Mecelle de daha sonradan buna fetva vermiştir. Direktmen o tali yani oraya bir kat atabilmek için şu kadar bir bedel bana verirsen ben bu hakkımı sana devrederim ve buraya attığın kat senin olacak şeklinde de olabilir. Tabi orada arsadan da aslında bir nevi pay vermiş olacağından dolayı o arsa hesabı olarak yani onun verilen rakamın bir kısmında da arsaya tekabül ediyor. Yani o hak artı arsadan arsa. bir hisse bu şekilde olursa buna fetva verilmektedir. Evet hocam devam edeceğiz inşallah kısa bir aradan sonra. Kıymetli izleyenlerimiz, sizler de sorularınızı bu arada yine ilmihaletlalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine gelen çok mükerrer sorumuz var. Bununla alakalı da lalegültv.com teradesini ziyaret ederseniz orada birçok sorunun cevabını da bulacaksınız. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi Alp programımıza devam ediyoruz. İkinci bölümde bir başka sorumuz hocam. Caminin görevlisiyim, bende bir miktar parası vardır. Benim bu parayı katılım bankalarına yatırıp, e, kar payı alıp caminin bir ihtiyacında kullanabilir miyim diye sormuşlar. Fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman tasarrufları üç başlıkta ele alıyorlar. Mahsa zarar olan bir tasarruf. Mahsa fayda veren bir tasarruf, el mütereddit beynen nefi ve darar diye tabir edilen zarar ile fayda arasında mütereddit olan tasarruf. Mahsa zarar olan tasarruf bir mülkü hediye etmek. Yani meccanın karşılığında dünyevi olarak bir şey almaksızın bir mülkiyeti kişinin kendisinden soyutlayıp başka karşı tarafa vermesi. Bu bir tasarruftur ama bu tasarrufta dünyevi olarak kişiye bir fayda dönmeyecektir. Bu mahsa zarar tasarrufa misaldir. Mahsa menfaat olan tasarruf, karşı tarafın metcanen vermiş olduğu hediyeyi kabul etmek. Bu durumda sizin mülkünüze bir mal girecektir ve bu mukabilde sizden bir şey çıkmayacaktır. Bu da mahsa yalın, fayda sağlayan bir tasarruf. Mütereddit olan ise, yani arada olan hem fayda olma ihtimali hem zarar olma ihtimali ise ticarettir. Yani bir malı başka bir mal mukabilen trampa etmek veya satmaktır. Çünkü karşılığında bir şey alıyorum, fazla da yani kar da etmiş olabilirim, zarar da etmiş olabilirim. Şimdi bu üçlü tasarruflarda kim neye yetkilidir, kim neye yetkili değildir. Bir insan şahsi malında e, akıllı ise, mükellef ise, akni melekelerinde bir sıkıntı yok ise, buluçağına ermiş ise, bu üç tasarrufun üçünü de yapabilme liyakatına sahiptir. Malını hediye edebilir, bir hediyeyi kabul edebilir veya malını para karşılığında veya başka bir para mal karşılığında takas edebilir, satabilir. Yani mahsa fayda veren, mahsa zararı olan, bir de mütereddit olan üç tasarrufun üçünü de yapabilme liyakatına fukan sahiptir. Evet. Kişinin kişinin kendi şahsi malında buluğaane ermiş ve akni melekileri yerinde. Ancak kişi e, diyelim ki buluğaane ermemiş, şahsi malında veyahutta da bir vasi veya vekil veli vekil değil veli hmm. veya da bir mütevelli heyeti yani bir vakfın parası ondadır. Bu kimse bu üç tasarruflardan hangisini yapabilir? Bir Mahsa menfaat veren tasarrufu yapabilir. Yani vasisi olduğu çocuk namını hediye alabilir. Hı hı. Veyahut da velisi olduğu çocuğu namına hediye alabilir. Veyahut da e, mütevelli heyeti olarak kendisi konumda ise e, temsil etmiş olduğu vakıf namına hediye alabilir. Camiye para toplayabilir. Hı hı. Bu mahsa fayda verendir. Çünkü bir şey çıkmayacaktır. Mahsa zararı yapamaz. Yani meccanen çocuğun malında hediyede bulunamaz bir vasiden bahsedecek olursak. Veyahut da mütevelli heyetinin vakfın parasını e, başkasına hediye veremez eğer tüzükte yoksa. Hı hı. Veya bir caminin e, toplanmış olduğu bir para cami yetkilileri tarafından meccanen birine verilemez eğer toplarken o gayeyle toplanmamışsa. Hı hı. Bu mahsa zarardır. Peki mütereddit olanı yapabilir mi? Yani onunla ticaret yapabilir mi? E, bu da yapamayacağı tasarruflardandır. Çünkü kar da olma ihtimali var, zarar etme ihtimali de var. Kişinin buna da yetkisi yoktur. Ancak kişi şahsi malında bunu yapabilir. E, bir de velinin bazı durumlarında yapabileceği noktalar vardır. Ancak cami için toplanan bir paranı da hocanın konumu o paraya nispetle bir nevi mütevelli konumundadır. Dolayısıyla mahsa fayda veren bir tasarrufta yetkisi var ama mahsa zarar olan veya mütereddit olan tasarrufa yetkisi yoktur. Ama günümüzde konuya baktığımız zaman e, bu finans kurumlarından bahsediyor. Yani evet. bir bankaya yatırılacak. E, normal şartlarda zaten biz paranın sadece değer kazanma gayesiyle katının bankalarına yatırılmalarını tavsiye etmiyoruz. Evet. Bunu her daim dillendirmiş idik. Ve dillendiriyoruz da. Ancak paranın muhafazası gibi veya illaki bir bankayla çalışmak gerekiyorsa, yani bir mecburiyet varsa bu noktada, ki hukuki süreç olarak da bir mecburiyet olabiliyor, bu noktada finans kurumları şüphesiz faizli kurumlardan mukaddemdir. Bunlar tercih edilmelidir. Peki, e, burada şimdilik bir cami görevlisinin cami için toplamış olduğu parayı muhafaza etmesi sıkıntılıdır. Hı hı. Kendi e, evinde muhafaza etmesi veya camide muhafaza etmesi sıkıntılıdır. Dolayısıyla bunu e, muhafaza için illaki bir yere yatırması gerekecektir evet. ki bu yatıracağı yer banka değil, şüphesiz katılım bankaları olmalı yani finans kurumları olmalı. Evet. Peki yatırmış olduğu finans kurumdan kar payı alması, kar payı almaması demek onlar o paradan istifade edecek demektir ki bu doğru bir şey değil. O paradan madem ki istifade ediyorlarsa kar payı da alınacaktır. Çünkü günümüzde e, finans kurumlarına yatırılan e, kar payı meselesi her ne kadar ticari gibi gözükse de üçüncü bir şahıs olan devletin tekeffülü altındadır. Bu e, 1985'li yıllarda bazı finans kurumlarının batmasından sonra bankacılık kanunları biraz daha genişletilerek e, bankala, finans kurumları da, katılım bankaları da diğer bankacılık konumuna, sokunmuş ve devlet belli limite kadar tekefül etmiştir. Yani başına herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir bela geldiği zaman o parayı ödemekle taahhüt eden devlettir. 3. çalıştır. Dolayısıyla zarar olma ihtimali yoktur. Tabii bunun fıkha yansıması var mıdır, yok mudur? Bu bir bahis diğer. Yani bu konuyu farklı mesele farklı e, suallerde cevaplamıştık. Konumuzda irtibatlandırdığımız nokta ise şu. Burada caminin parasına veya hayır için toplanan paraya bir zarar gelmeyeceği kesindir. Hı hı. Artı bir fayda gelecektir. Evet. Bu manada baktığımız zamanda da imam efendinin veya işte mütevelli heyetinin veya dernek yetkililerinin buna yetkisi vardır. Hı hı. Belki de bunu yapması gerekir. Evet. Yani yetkisi vardır da demeyelim bunu yapması gerekir. O paranın atıl olarak bir yerde durmasındansa. Evet. Ama tabii bunu toplarken de hangi gaye için toplamışlarsa orada kullanılmalı. Yani o da e, müsellemdir ama bir şekilde o kenarda kalıyorsa, duruyorsa ve harcanacak bir yeri de yoksa bu atıl orada durmaktansa bu bir kuruma verilerek, dediğimiz gibi sağlam bir kuruma verilerek yani e, günümüzde üçüncü bir şahsa verelim, o bununla ticaret yapsın, oradan kar payı alalım, buna fetva verilmez. Çünkü bu gerçekten mütereddit, beynen nefi ve Yani kar da olabilir, zarar da olabilir ki ona yetkileri yoktur o mütevelli heyetinin. Ama finans kurumları biraz daha farklı değerlendiriliyor. Çünkü devletin tekeffülü altında olduğu için orada zarar ihtimali çok nadirdir. E, bu sebepten dolayı bu şekilde yatırmalı paranın dediğimiz gibi muhafazasından dolayı ve verilecek olan kar payını da almalı. Hatta bu noktada hangisi daha fazla veriyorsa da o da göz ardı edilmemeli. Yani o şekilde hareket edilmeli ve alınan da zaten e, hangi kurum için alınmışsa da hangi kurum için e, toplanmışsa da orada harcanmalıdır. Peki hocam, dernekler veya vakıflar tüzüğünde böyle bir şey yer verirse, yani burada toplanan paralarda bir şekilde ticaret... Yapılabilir şekli bir şey kurulursa, yani bunu da kimse, veren kişi bilirse yapılabilir finans mi? Finans kurumlarından bahsetmiyorsunuz ve bireysel ticaretten evet, evet. bahsediyorsunuz. Veren kişi bizzatı o niyetle verirse olabilir. Çünkü onun hmm. vekili olmuş olacaktır. Evet. Ama bu töhmete sebebiyet verir. Yani hayır kurumunu hayır kurumu olmaktan çıkartır. çıkartır. Evet. Yani mesela ticaret işin içine girdiği zaman o farklı alanlara geçecektir. Hmm. O doğru bir şey değildir. Madem ki hayır olarak kurulmuş, birileri verecek ve bir yerlere harcanmak üzere yapılacaksa burada ticarete girmek doğru değil. Evet. Finans kurumlarıyla irtibatlı olarak buna fetva verilmesi ise dediğimiz gibi sadece paranın, paranın muhafaza, Başka bir şey değil. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da e, bıyık boyatmak caiz midir? Hükmü saç gibi midir? Saçta siyah renge boyatılmaması ikisi de aynı şey mi? Bunu genel olarak e, bakmak lazım hocam. Bıyık, saç, sakal şeklinde. Bununla alakalı daha önceki programlarımızda zaten Hanefi mezhebine göre dört şarttan bahsetmiştik. Evet. idik. Bunların birincisi renginin siyah olmaması. İkincisi kalıp halinde altına suyun ulaşmasına mani olacak bir tabaka oluşturmaması jöle şeklinde. Çünkü gusül ve abdest meselesinde sıkıntı olur. Üçüncüsü içeriliğinde haram veya necis bir maddeyi barındırmaması. Dördüncü olarak da sağlık açısından zararlı olmaması. Evet. Çünkü insanın kendi vücuduna zarar verme hakkına sahibiyeti yoktur. Evet. Ee, bu dört şartla riayet edilecek olursa buna fetva verilmektedir. Bunun saç, sakal veya bıyık için olması sonucu değiştirmeyecek. Yeter evet. ki bu dört şartla riayet edilmiş olsun. Evet hocam. Bir başka sorumuza da bir kişi tek başına sünnet veya farz kılarken yan tarafında cemaat namaza dursa, bu kişi namazı terk edip cemaate katılabilir mi? Katılırsa hangi rekatlarda nasıl katılır? Ve katılırsa kendi kıldığı namaz ne yerine geçer diye sormuş. Tabii bunu e, şu şekilde değerlendirmek gerekir. Kılmış olduğu namaz hangi namaz? O anda farz olarak kamet edilen namaz hangi namaz? E, i̇ki şekilde ele alalım. Diyelim ki siz camiye girdiniz. Sünnet kılıyorsunuz evet. ve o esnada kamet getirildi. Yani kıldığınız namaz ile kameti getirilen namaz aynı namaz değil. Evet. E, bu noktada yapmanız gereken e, eğer o rekatı yani namaza durduğunuz o rekatı e, secde ile kayıtlamadıysanız, daha henüz secdeye gitmediyseniz namazınızı bozarsınız. Yani selam verip namazdan çıkarsınız evet. ve derhal imamı uyarsınız. Eğer o vakit namazını daha kılmış değilseniz. Evet. Ee, ama eğer secde ile kayıtlamışsanız o ilk rekatı bu takdirde namazı bozma hakkınız yok. Onu bir şef'e yani iki rekata evet. tamamlamanız gerekecektir. İki rekata tamamlar, selam verir ve çık çıkıp tekrardan İmam Efendi'ye uyarsınız ve kaldığınız yerden devam edersiniz. Ve kılmış olduğunuz o iki rekatta nafile olacaktır. Hı. E, bu dediğimiz gibi kıldığınız namaz farklı bir namazsa. Ama varsayalım siz camiye girdiniz, vaktin farzına niyetle tekbir alıp namaza durdunuz. O esnada birileri doğru da o namazı cemaatle kılacaktır. Hı hı. E, bu durumda biraz önce bahsettiğimiz e, şekillenme bu kişi hakkında geçerli değildir. Yani bunun namazı bozma diye bir hakkı yoktur. Namazını kılacaktır. Hı hı. Çünkü bir evvelki meselede, siz sünneti terk edip farza duracaksınız. Evet. Yani bir namazdan farklı bir namaza geçiş. Bu noktada müsaade vardır. Ama ikinci meselede ise siz zaten farzı kılıyorsunuz. Evet. Ve farzı kıldığınızda onu cemaatle kılmak daha farklı bir vasıf, daha üst bir vasıftır. Vasıftan dolayı namazı bozma hakkını fıkıh size vermez. Evet. Dolayısıyla hani bunu genel itibariyle birinci kısım gibi değerlendirilir mutlak halde. Denir ki, Kamet ediliyorsa, eğer ilk rekatı secdeyle kayıtlamadıysan namazı boz, hemen imama uyur. Bu mutlak değildir. Kıldığın namaz, imamın namazından farklı bir namaz ise böyledir. Evet. Eğer sen de aynı vakit namazını kılıyorsan bunu bozma hakkın yoktur. Namazı sonuna kadar kılacaksın. Kıldın, hala da onlar e, devam ediyorlarsa, yani e, namazdan daha henüz çıkmamışlarsa ve vakitte nafile kılmaya müsait bir vakitse, yani ikindi namazı değil ise, sabah namazı değil ise ve rekat adedi de nafile olmaya müsaitse, yani akşam namazı değil ise o zaman nafile niyetiyle o namaza uyabilirsiniz. Çünkü sizin hakkınızda farz o ilk kıldığınız edadır. Evet. Ötekisi nafile evet. konumunda olacaktır. Dolayısıyla nafilede de aranan şartlar burada riayet edilecektir. Buna göre e, yol haritası çizmek gerekir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da, Vücuda vazelin veya yağ sürmek, yani günümüzde krem sürmek abdeste mani midir diye sormuş olacağım. Abdesti bozan şey hadestir. E, Hades de hakiki veya hükmü iki ikiye ayırır. ayrılır. Hakikisi vücuttan bir şeyin çıkması, necis olan bir şeyin vücuttan çıkması veya çıkmış gibi değerlendirilmesi. Çıkması bildiğimiz işte büyük abdest, küçük abdest bozma veyahut da kan, irin gibi vücuttan bir şeyin dışarı çıkması. Bunlar gerçekten vücuttan bir şeyin çıkmasıdır veyahut da uyku hali. İnsan uyuduğu zaman yerlenme ihtimaline binaen bu kişinin de abdesti bozulur. Evet. Bir de hükmi hades ki hükmi hadeste e, cebir mahiyetinde değerlendiriliyor. Ruku ve secdeli bir namazda kişinin kahkaha ile gülmesi diye tabir edilen etraftaki kişilerin duyacağı tarzda sesli gülmesi. Evet. Bu durumda da bu kişinin abdesti bozulur. Ancak abdesti bozulur derken o namazla alakalı bir bozulmadır. Bazıları diyor ki o abdestle yine Kur'an-ı Kerim'e tutabilir. Bu noktada e, i̇bn i̇bnül Bahru Raik isimli eserinde görüşleri naklediyor. Yani cebir midir, hades midir şeklinde farklı tartışmalar var. Ama netice olarak şunu görmekteyiz ki abdestin bozulabilmesi için vücuttan bir şeyin çıkması veya çıkmış gibi değerlendirilmesi veya bir ceza. O da kahkaha meselesi. Ama vücuda bir şeyin sürülmesi ise abdesti bozan bir durum değildir. Yani bahse konu olan işte vazelindi, ilaçtı veyahut da melem gibi şeyler. Genelde bunu şunun için soruyorlar. Bunun içinde alkol olabilir. Etil alkol özellikle hmm. e, bu gibi e, kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Kolonya parfüm de mesela. Bu da aynı bu kâbittendir. E, bunların necisi olması ayrı bir şeydir. Abdesi bozup bozmaması ayrı bir şeydir. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim bir insan abdestliyken elini affedersiniz necasete batırsa çıkarsa bu insanın abdesi bozulmaz. Hmm. Ha, o necasetle beraber namaz kılması caiz olmaz o ayrı bir konudur. Evet. Ama namazının caiz olmaması abdestsiz olduğundan dolayı değil necaset. üzerinde necaset bulunduğundan dolayıdır. Hani hadesten taharet, necasetten Necesetten. taharet diyoruz ya evet. namazın şartlara. Hadesten taharette bir sıkıntı yok. Abdesti vardır bunun hı hı. ama necasetten tahareti yerine getirmemiş olacağından dolayı namazı bu bağlamda sahi olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla vücuda necasetin sürülmesi abdesti bozan bir durum değildir. O necaset yıkanır. İzal edilir ve namaz o şekilde kılınabilir. Eğer içinde dediğimiz gibi necis bir madde varsa ki etil alkol necis midir değil midir? Bu da Hanefi mezhebinde zaten tartışmalı bir mesele. Hı hı. Ve Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüşe göre etil alkolün necis kabul edilmemesi. Hı hı. Yani gıda olarak kullanılması haram. Bu ayrı bir konu ama bizatihi kendisinin necis kabul edilmemesi mezhepte kabul edilmiş görüştür. Evet. Abdest alırken de üzerimizde bu tip şeylerin yağların olması hocam. Herhalde Orada şöyle namazı, bir sıkıntı olun, olursa, e, abdeste biliyorsunuz uzvun yıkanması farzdır. Yani suyun uzva evet. temas etmesi şarttır. Dolayısıyla sürmüş olduğunuz o e, krem eğer su ile e, etiniz arasında, deriniz arasında bir tabaka oluşturup da suyun deriye temas etmesine mani olursa zaten abdest almış olmayacaksınız. Hmm. Ama böyle bir manililik söz konusu değilse, yani su bizatihi cildinize temas etmiş ise o zaman zaten o gitti gibi bir şeydir yani. Pek evet. önemsenilecek bir durum değildir. O durumda bir sıkıntı Hı. olmaz. Bazen boyacı kardeşlerimiz mesela boya yaptıktan sonra elleri boyu oluyor. Yağlı boyu oluyor mesela. Tinerle falan yıkıyorlar. Evet. O anda mesela tiner şey yapmayabiliyor. Mesela Ama tiner zaten kalıyor. çözücü bir maddedir. Yani evet. tabak oluşturucu bir madde değildir. Dolayısıyla suyla temas ettiği zaman bir tabak olarak üstteki Üstlüğün. suya, alttaki yere ulaştırmaya mani olmaz. Ama boya öyle değil. Yağlı evet. boya öyle değildir. Dolayısıyla o tinleri adı zaman zaten akıp gidiyor. Abdesten mani hani inşallah. Diğer bir sorumuza da hocam. Gusül abdesti için toplu iğne başı kadar kuru kalmamalı ifadesi kullanıyoruz. Aynı ifade namaz abdesti için de geçerli midir? Namaz abdesti için yıkanması farz olan bir huzurda küçük bir yer dahi kuru kalsa söz gelimi tırnak dipleri abdestimiz sahih olmaz mı? Aslında bir evvelki sualde buna cevap vermiş idik. Yani normalde abdest veya gusülde yıkanılması farz olan uzvun yıkanması illaki gerekliyecektir. Evet. Yıkamak ne demektir? İmrarul diye tabir edilir. Suyu oradan akıtmaktır. Evet. Ve orada hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde imkan nispetince kuru yer kalmayacak şekilde suyu oradan akıtarak bütün o uzvu ıslatmak şarttır, gereklidir. Ama bazı zor durumlar olabilir. Yani dediğiniz gibi bir insan boyacıdır. Elinden geldiği kadar elindeki boyaları çıkarmıştır ama görmediği, bilmediği bölümde olabiliyor veya çıkartamadığı durumlar olabiliyor. O kişi için bu bir e, iş sektörü olduğundan dolayı onlar, o kişiye mahsusen e, bir müsamahalı davranılabilir. Evet. Ama genel şartlarıyla kişi elinden gelen gayreti sarf edecektir. Hı. Yani suyu her bir noktaya ulaştırması gerekecektir. Ama bununla beraber imkanı olmadığı halde görmediği halde bu gibi bir şey oluşmuşsa da Mevla kimseyi e, takatından fazlasını yüklemeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da e, annem babam vefat etti. Onların adına iki kişiyi Umre'ye götürüyorum. Bu kişiler nasıl niyet edecekler? Her yaptıkları tavafta mı niyet edecekler? Bunu sormuşlar hocam. Şimdi ümre e, tavaf ve sayıdan ibarettir. Hı -hı. E, ümreye giden bir kimse, ümre zamanında ümreye gittiği zaman sadece ümre fiillerini yaparak o zamanı doldurmaz. Gittiği zaman tavaf yapar Hı -hı. ve tavafın akabinde sayı yapar, tıraşını olur, ihramdan çıkar. Ve o zaman zarfında kendisi diderse harem dışına çıkarak, teynem, curana gibi yerlere giderek yeniden ihrama girer ve defalarca ümre yapabilir. E, Nafil olarak defalarca tavaf yapabilir. Dolayısıyla ümreye vekalet yoluyla giden bir kimse o ümresini kimin namına gittiyse o kişi adına yapacaktır. Evet. Ama oradaki nafile olarak yapacağı tavafları illa ki o kişi namına yapacak diye bir kural yoktur. Evet. Yani sualde diyor ki her tavafını o kişi adına mı niyet edecek evet. diyor değil. Ee, vekil olarak gidiyorsa daha mikat sınırına girme önce yani ihrama niyet ederken kimin namına gönderiliyorsa niyetini o kişi namına yapacak. İşte ben Allah rızası için filaninci kişinin namına ümre yapmaya niyet eyledim. Rabbim onu bana kolay eyle, benden kabul eyle diyerek hmm. niyet eder. Ve telbiyeyi de o kişi namına getirir. Hmm. Ve böylece o ihram o kişi namına girilmiş olur. Ve Mekke-i Mükerreme'ye vardığı zamanda da Beytullah'ın etrafını yedi kere döner. Her bir tura bir şaf denir. Yedi şaf bir tavaftır. Hmm. Ve tavafını bitirdikten sonra iki rekat tavaf namazı kılar. Eğer vakit kerahat vakti değil ise, hmm. e, vakit kerahat vakti ise e, namazı teyhir eder. E, bazıları diyor işte kerahat vakti, e, farz yani vacip olan bir namazda kerahat olur mu? E, normalde Hanefi fıkhına göre her ne kadar tavaf namazı vacip dahi olsa bizatihi, farz olan bir namaz kabilinden değildir. Yani kişinin kendi dahiliyle vacip olacağı için nafilelerin kırılması caiz olmayan, mekru olan vakitlerde tavaf namazı da kılınmaz. Dolayısıyla eğer vakit kerat vakti değilse iki kerat tavaf namazını kılar. Sonra Sefa Tepesi'ne geçer ve orada da Kabe'ye dönerek e, say için niyet eder. E, ümresinin sayı için Kimin namına yapıyorsa o manada niyet eder ve orada da yedi turunu tamamlar. sefa'da başlar, mervede bitirir ve saçını tıraş eder ve ihramdan çıkar. Evet. Ve burada vazifelerini yerine getirmiştir. Bu saatten sonra onun orada kaldığı sürece nafile olarak tavaf yapabilir, nafile olarak ikinci veya üçüncü kez e, ümre yapabilir. Burada illaki vekil olarak gönderildiği kişi namına yapmak mecburiyeti yoktur. Ee, Rabbim böyle herkese böyle evlatlar nasip etsin. Yani öldük gittikten sonra arkamıza bir evlat bırakıyoruz. Bir Fatiha okuyacak, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Bizim adımıza hayır yapacak. Evet. İşte hani ardımıza bırakacağım salih evlatlar bunları yerine getirecek inşallah hocam. Son solumuzda hocam. Namazda gözden gelen yaşın hükmü nedir? Bu gözyaşının düşünceyle, dünyevi veya uhrevi sebebi gözyaşının hükmü değişir mi diye sormuşlar. Şimdi gözyaşı e, ağrıdan dolayı veya hastalıktan dolayı gelmiyor ise namaz zamanı değildir. Evet. Ağrı veya hastalık tabirini kullanıyorum çünkü hastalıktan dolayı gelen gözyaşı, gözyaşı olarak değil irinle karışacağından dolayı abdesti bozar. Hmm. Ve namazda abdestin bozulması demek, namazın bozulması demektir. Evet. E, ama bu şekilde değil, normal mutat bir gözyaşı geliyorsa bu gerek dünyevi bir, Ağrıdan dolayı yani bir ızdırabı var, acısı var o yüzden gözyaşı geliyor. Ağrı derken şu yanlış anlaşılmasın. Yani vücudun herhangi bir yerinin ağrımasından dolayı gözden gelen yaş abdesi bozmaz. Gözündeki bir ağrıdan, gözündeki bir hastalıktan dolayı gelen yaş aslında o yaş da değildir. Bir irindir, hı hı. bir has, iltihaptır yani evet. o abdesi bozar. Ama normal ağlamaktan kaynaklanan gözyaşının bizatiy kendisi abdesti bozmaz. Hı hı. Necis de değildir. Bu ağlamak ister dünyevi bir sıkıntıdan olsun, ister ahiret hallerini hatırladığından dolayı veya Kur'an-ı Kerim'in ahengine veyahut oradaki anlamda, Kıraat. manadan dolayı, kıraatten dolayı olsun, e, bu konuda bir fark yoktur. Gözyaşı. Ağlama meselesine gelince, eğer ağlama sesli ağlıyor ise burada biraz önceki ayrımı yapmak zorundayız. Eğer ukrevi bir meseleden dolayı ağlıyor ise, ahiret hallerinden dolayı ağlıyor ise, e, dini duyarlılığından dolayı ağlıyor ise, bu ağlama sessiz dahi olsa namaza zarar vermez. Evet. Ama dünyevi bir meseleden dolayı ağlıyor ise, işte ölmüş olan anasını babasını hatırladı. E, veyahut da işte bir ağrısı var, ağrısından dolayı ağladı ve sesli bir şekilde ağladı, o takdirde bu kişinin namazı bozulacaktır. Yani ağlamak ile gözyaşını birbirinden ayırmamız gerekir. Göz yaşı hiçbir surette namazı bozmazken, ağlama, sesli olması durumunda ağlamanın neden kaynaklanıyorsa ona göre farklılık arz edecektir. Aynen. Dünyevi bir meseleden dolayı ağlamak namazı bozarken, uhrevi durumlarla alakalı ağlamak ise namazı bozmayacak. Hattı zatında belki de namazın huşusunu elde edecektir. Evet hocam. Sorularımızın sonundayız hocam. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Son sorumuza muvafık olarak Rabbim o huzur ile, o huşu ile namazı kılabilmeyi cümlemize nasip etsin. Aynen. Çünkü Mevla buyuruyor ya, siz namazınızı dosdoğru kılın. Aynen. E, kötülük işlemeyeceksiniz. Çünkü namaz insanları kötülükten men eder. Yani bir nevi Mevla Teala Hazretleri bizle e, bir anlaşma, bir akit yapıyor. E, diyor ki, namaz konusunda bana garanti verin, ben de günah işlememe konusunda size garanti vereceğim. E, bir insan namaz kıldığı halde hala daha günah işleyebiliyorsa, hala da gıybet yapabiliyor dikudu yapabiliyor yalan söyleyebiliyor harama bakabiliyor veya harama bakmaktan zevk alabiliyorsa e, burada iki şey ya Allah verdiği sözü tutmadı ki Haşa bu söylenemez Çünkü omen ıstakumimin Allahyıkıyla Allah'tan daha doğru söz söz söyleyen kim olabilir veya hatta ikinci kısım e, bizden istenilen namazı Biz hakkıyla ile ifa etmiyoruz Rabbim hakkıyla namazımızı kılanlardan eleylesin e, ve buyurduğunuz gibi Bizden sonra bizi hayırla yad edecek hı hı. E, nesiller, talebeler, eşler, dostlar bırakabilmeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. inşallah. Ve bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet etsin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Nasip kısmet olursa yine bir sonraki programda sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı imal et. bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz. Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.